Allahümme inna nesta'inuka ve nestağfiruka ve nestağdik ve natubu ilayk ve nü'minu bika ve natavekül alayka ve nuthni alayka lkhayre kullahu neşkuruke ve la ve nakhla'u ve natruka ve natruku men yefcuruk Allahümme iyyâke na'budu ve ve nasudu ve ve rahmetek ve bil ve sallallahu ala Muhammedin ve ala ve sellem diye bilinen duadır. Bunun farklı yapılanları da var. Yani farklı zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuduğu konutlar da var. Ama her halükarda bunlardan herhangi bir tanesi konut duası olarak yeterlidir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 yakalayacaktır. Seyyidimiz Muhammed aleyhisselama ve ehli beyetine salahted, selamet. Mübarek, muhteşem bir dua bu. Bunu min şüphesiz ne kadar ihtiyaç ile okursa, bir de bunun namazın günlük namazların son o sonu olduğunu, bundan sonra daha namaz kılınmadığını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 ee, Nesai'nin e, rivayet ettiği e, bir hadis-i şerif var. Onda da çok güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Hazreti Hasan'a okuması için öğrettiği e, meşhur kunut duası var. Allahümme ehdini fîmen hedeyt ve aafini fîmen aafeyt ve teveleni fîmen teveleyt ve bârikli fîmâ ateyt ve kınî şerre ma kadayt inneke takzî ve la yukdâ aleyk وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَاَلَيْتِ وَلَا يَعِذُّ مَنْ عَادَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ وَسَلَّ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ Muhammed diye de kunut duası vardır. Böyle de okunabilir. Bu kunut dediğimiz dua unutularak rüküye gidilirse sev secdesi gerekir. Kunutta unutulması halinde sev secde gerekir.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 sabah namazında iki rekat sabah namazında kunut yoktur. Fakat Şafii mezhebinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki ay kadar uyguladığı afet zamanlarında kunut duası diye bir dua var. Bu bizim vitir namazında yaptığımız kunut yani rüküden önceki dua Şafii mezhebinde sabah namazında vardır. ikinci rekatın rüküden önce.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 yaptı demek. Sehv secdesi, sehv secdesi, sünnetle sabittir. Ee, nasıl e, yapılıyor, ne zaman yapılıyor, ee, bunun kurallarını tespit edelim. Birincisi namazın rükünlerinden. Rükün ne ediyorduk? Namazın içinde kıyam Kıraat, yani namazın ayakta kılınması, namazın içinde kıraat, Fatiha okunması, ruku, secde ve son oturuş. Bunlardan bir tanesi iptal edilecek olursa namaz gider. Ama bunlardan bir tanesi ileri veya geri çekilecek olursa, mesela ruku'u,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 Vaciplerde müsaade vardır geciktirebilirsin değil tabi yani sev secdesiyle kapatılacak bölümü farzın geciktirilmesi kadar olabilir. Vaciplerde ise e, vacibin kendisi tamamen kalkmış olsa bile sev secdesi onu tamamlıyor. Tabi kasten değil unutarak hepsi. Vacibin ertelenmesi de sev secdesiyle tamamlanabilir. Mesela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 Sev secde bunu kapatır. Ama e, dördüncü rekaattan sonraki oturuşu tamamen e, iptal edecek olsak namaz bozulur. Bunun ayrıntısını göreceğiz. Birinci kural neydi? Rükünlerden bir tanesinin geciktirilmesi. Sev secdesidir. Geciktirme sadece rükünlerde, farzlarda. Vaciplerde ise geciktirilme veya terk etme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 Mesela vacibin geciktirilmesi, farzın geciktirilmesi dedik. Dört rekaatlı bir namazın her rekatı namazın rükünlerindendir. Farzların her rekaat namazın farzıdır. Dört rekaat ise dört rekatı. 3 ise üç rekatı namazın rüknüdür. Her rekaat bir rükündür. Kural olarak ne dedik? E, farzlardan, rükünlerden birisinin gecikmesi...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 çünkü son oturuşta zaten salli barik okunuyor, orada ettehiyyattan fazla oturulması gerekiyor. Burada ettehiyyatü bitinceye kadar oturup üçüncü rekata kalkılması gerekiyordu. Biz ne yaptık? Allahümme salli aleyhi muhammed diyerek oturuşu uzattık. Bu farzlardan, rükünlerden birisinin geciktirilmesi demektir. Burada biz geciktirirken, Elbette boş durup geciktirmedik ama olsun. Salle barik okumakla da olsa geciktirdik. Bu geciktirme üç kelimelik bir geciktirme olduğu zaman sevşecdesi gerekir. Mesela örnek verelim. E Ettehiyyatu bitteshadu ve illa ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Allahu ekber deyip kalkmak lazım. Bunu biz dalgınlığa geldi Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ail-i Muhammed kema salli teala İbrahimin ve ala ail-i İbrahim inneke Oo, bir üçüncü rekattı dedik sev secdesi gerek. Hemen yine Allah'a akber deyip kalkıyoruz. Hatırladığımız yerde Allah'a akber deyip kalkıyoruz. Üçüncü e, rekatın gecikmesinden dolayı sev secdesi gerekti. Ama şu şekilde oldu diyelim. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü en Muhammed'en abduhu ve resuluhu. Allahumme salli. Oo, Allahu ekber. İki kelimelik gecikme olduğu için bundan sehiv secdesi gerekmez. Allahın salli Muhammed deseydim 3 kelimeden fazla geciktirmiş olduğum için e, namazın sehvi, secde ile tamamlanması gerekiyordu. Bunu neyin örneği olarak alalım? Bir farzın geciktirilmesinden ne kastediliyor? Bunu anlayalım. Peki ruku farzdır. Tamam. Ruku'ya gitmeden önce tuttuk 700 Kur'an okuduk. Ruku gecikti mi? Hayır. Niye? E, kıyam esnasındaki kıraatin bir sınırı yok ki. 7 ayetten fazla okumayacaksın. Ettehiyyatü'de sınır var. Ondan fazla okumayacaksın. Onun için gecikme oluyor. Tamam rukude rükün farzdır. Rükûde geciktirilmemeli ama rükûyu geciktirmiyoruz ki kıraatte serbestlik var. On satır, yüz satır. Kur'an'ı baştan sona okusam yine gecikmiş olmuyor. Ee, Sehiv secdesi nerelerde gerekiyor onu özellikle vurguluyoruz. Ee, bir başka örnek tüm e,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 tekbirinin terk edilmesi halinde sev, secdesi gerekir namazdan sonra. E, gündüz namazları sessiz okunuyor. E, gece namazları ise sesli okunuyor. İmam bunlarda bir terslik yaparsa, mesela ikindi de sesli okursa ve bu sesli okumada e, yani belli e, mesela bir İhlas suresi kadar, bir kelime iki kelime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 4 diye kıldı ee, Allah bu konuda bize müsamaha lütfetti ee, hiç tereddüt etmeden teala, namazımız tamam kabul ederiz eğer denge kuramıyorsa 3 mü 4 mü diye ne 3 diyebiliyor ne 4 diyebiliyor oturup bir saat araştırma yapacak hali yok zaten bu ettahiyyatının mesela 3. rekata mıydı 4. rekata mıydı diye bir ettahiyyatı, ettahiyyatı okuyuncaya kadar ki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 hale getiriyor. Peki gerçekten Sevi Sejdesi namazın eksiğini bitiriyor mu? Bitiriyor tabi. Çünkü pek çok hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifler namazın eksiklerinin bu şekilde tamam olduğunu müjde ediyor. Şimdi birinci oturuş veya ikinci oturuşta yani birinci oturuş veya son oturuştaki yanılmalar. Bu da önemli bir bölüm. Bu da Sevi Sejdesi ile alakalı. Aynı zamanda da ee, şöyle diyelim namazın da bitmesiyle alakalı bir konu şimdi göreceğiz farklı sorunlar üretiyor bu birinci oturuş ikinci oturuş ne eder? namaz iki rekatlı ise onun tek oturuşu var zaten namaz iki rekatten fazlaysa üç veya dört rekatlı ise onda muhakkak iki oturuş vardır çünkü bütün namazlar istisnasız iki rekatta bir oturarak kılınır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 Hayır, ayağa kalkınca aklına gelirse ki ben kadeyi yapmamıştım, oturmamıştım, geri dönmez. Oturmuş gibi sayar, namazını sev secde tamamlar. Buradaki pozisyonu tekrar edeyim. Namazın iki oturuşu var, kıldığı namazın. Akşamdır veya dört tekağıtlı bir namazdır ya da vitirdir.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 Ayağa kalkar, tekrar geri dönmez. Aşağılarda, ellinin altlarında hatırlarsa, misal söylüyoruz böyle bir ölçü olmaz tabi. Altlarda hatırlarsa hemen oturur. Gecikme olmadığı için üçüncü rekate veya e, kade'de yani bir böyle henüz yer pozisyonuna yakın olduğu için ciddi bir gecikme olmadığından sev seccesi de gerekmez. Ayağa kalkarsa kadeyi birinci kadeyi unutmuş oldu.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 Aya dikildiğin an Beşinci rekat başladı Hiçbir farz Beş rekatlı değildir Bir ilave sıkıntısı ortaya çıktı Sev secdesinin kurallarından birine de demiştik Namazın bölümlerinden birini Gereğinden fazla tekrar da hatadır demiştik İki rükû olmaz bir rekatta Üç secde olmaz bir rekatta Dört rekatten fazla da rekat olmaz bir farz namazda. Ne yaptı bu adam? Hiç ettehiyyatüye oturmadan, KD kelimesi biraz yabancı geliyor, ettehiyyatüye hiç oturmadan ayağa kalktı. Hızlıca ayağa kalktı, beşinci rekata kalkmış oldu, beşinci rekat yok. Ne yapacak bu adam? Secde etmedikçe, Secde etmedi Yani beşinci rekatı kılıyor ya şimdi. Fatiha'yı okudu final, Rükü'ye gitmeden aklına geldi. Hemen geri dönecek. Ettehiyyatı'ya oturacak. Böylece sev secde ile namaz tamamlanmış olacak. Neden? Çünkü kâdeyi i farzdı. Farzı geciktirmiş oldu. Geciktirmenin karşılığı nedir? Namazın sev secde tamamlanmasıdır. Böylece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 Bir de ettehiyyatıya oturunca kalkış var. Hiç ettehiyyatıya oturmadan beşinci rekata kalktı. Beşinci rekatı secde ile tamamlamadan hatırladı. Geri dönecek. Ettehiyyatıya okuyacak. Sallibari okuyacak. Selam verecek. Sev secde yapacak. Namaz tamam. Secdeye gittiği an 4 artı 1.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 Burada sev secdesi de yapması gerekmeyecek. Zaten bitmişti namazı. Zaten bitmişti namazı. Çünkü ettehiyatı okudun mu dördüncü rekatın veya ikinci re rekat da olursa banamazı. namazı. Kade-i ahirede. okudun mu namazın bizim deyimimizle diyelim resmi bölümü bitmiş oluyor. Bitmiş namaza beşinci rekata kalktı bu. Secde etmeden bunu hatırlarsa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 O yok hükmündeki iki rekat selamı geciktirdi. Selam vacipti. Vacibi geciktiren ne yapacak? Sev yapıp namaz tamamlayacak. Bu da karışık gibi duruyor. Ee, karışık değil esasen. Normal e, dikkat edildiğinde Kade-i Ahire'de e, oturuş AB maddeli Kade-i Ula'da oturuşun A maddesi var sadece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 Kur'an-ı Kerim'de o secde ayetlerinden birisini okuyan e, secde eder. Dinleyen secde eder. Mesela Araf e suresindeki ayetteki örnek اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ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 olan e, iştihadı e, herhalde uygulamamız daha uygun olacak. Çünkü e, bu ayeti insan okuduğu zaman e, bir secde ebrite hak eder. Yankı hükmünde olan e, okumalar. Beril mesela başka e, Ra'd suresinin 15. ayetindeki velillahiyestudu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 böyle bir durumda ima ile tilavet secdesi yapılır başını kaldırır Allah-u Ekber deyip secde yapar 3 defa Sübhane Rabbiyle Ala deyip kaldırıp kafasını Allah-u Ekber der bitti yani tilavet secdesi kolay bir ibadettir ama vaciptir hiçbir şekilde hafife alınmamalıdır zira bu Allah'ın emridir çünkü o on, zikrettiğimiz ayetlerin e, tamamında Allah-u Teala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 bir insan suresi de ikinci rekatte okunuyor. Ee, iki sayfada onu diyelim. Beş sayfa sabah namazında dinleyecek cemaatte büyük ihtimalle bulunamayacağından uygulanmıyor maalesef. Ee, elhamdülillah bunu uygulayan yerlerde namaz kıldık. Ee, babam Allah selamet versin. Senelerce sabah namazında her cuma sabahında bunu okurdu. Böylece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 Bizim mezhebimizde şükür secdesi mekruhtur diye böyle lüzumsuz muhabbet eden olabilir. bu sebeple bu ismi bizati zikrederek nakletmek istedim. Şükür secdesi bir farz ibadet değildir. Vacip ibadet değildir. Dediğimiz gibi sünnettir. Müstehaptır. İnsan mesela şükür çok mutlu bir haber aldı. İşte oğlun oldu. O da çocuğu olmayacağını zannediyordu. Sevincinden abdesi varsa Allah-u ekber! deyip kıbleye dönüp secdeye kapanarak üç defa subhani rabbiyle der. allah buna şükür secdesi denir. Veyahut da işte e, yıllarca beklediği bir alacağını tahsil etti. Yani insanın mutlu olduğu bir şeyi his, e, haber aldığında veyahut da işte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 e, haber olarak da ele alabiliriz bunu e, inşallah e, hep mutlu günler görürüz de o mutlu anlarımızı secdeyle e, pekiştiririz ama herhalükarda bu sabah namazı gibi bir ibadet değil, vitir namazı gibi bir ibadet değil mut, müminin mutluluğunu beyan ettiği, çok sevindiğini anlattığı bir tarzdır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 Öyle, öyle cahillik olmaz o sadece cahilliktir onun için af bile dilemek lazım bugün secdelerle ilgili bölümünü fıkhın görmüş olduk nafileler de vardı programımız onu başka bir derste yapalım nafile namazlarla ilgili derse vakit kalmadı secdeler ve secdelerden dolayı da namazda yanılmalar sev secdesinden dolayı da yanılmalar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 Bir insan kendisi namazının olmadığını düşünürse bunu melekler tam olarak yazarlar mı? Bu sebeple vesveseye götüreceğinden dolayı iki de bir namazı bozmak yerine sev secde ile tamir etmek lazım. Sev, sev secdeyi de kat'i bir şekilde yanlış yaptığını bildiği zaman yapmak gerekir. Neyime gerek? Bir ihtiyaç sev secde yapayım olmaz. Bir ihtiyaç sev secde olmaz. Gerekiyorsa olur. Şunu özellikle... E, perçinlemek istiyorum namaz ve bir ibadet diğer ibadetler yani herhangi bir ibadet e, zanla yürümemeli müşlula ibadet yapılmaz niyetinden son bittiği ana kadar oruç e, namaz hac hangi olursa olsun ibadettir bu e, olmuştur inşallah gibi böyle varsayımla ibadet olmaz teknik bir hata diyelim.